Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan. Şubat ayının bu ilk gününde saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla merhaba diyoruz sizlere. 15 günde bir çarşamba günleri 16.30'da açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bildiğiniz gibi bu programda yaşam öykülerini konu alıyoruz ve ilginç yaşam ile konuklarımız programımızda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 ee, Bilkent Üniversitesi'ne girişin öncesinde de başka bir hikaye ha, evet. var. Evet. Yani e, yaşam aslında zorluklarla sınıyor e, ve o sınamanın başlangıcı aslında bir üniversite sınavı değil mi? Evet. Ondan birazcık bahsedebilir ee, miyiz? Şimdi yine e, Eskişehir Üniversitesi'ndeki o iki senelik bölümü bitirdikten sonrasında dış ticaretin çok bana uygun olmadığını yapabileceğim bir meslek olmadığını ama en azından diplomayı almam gerektiğini düşünürken e, tekrar sınava girdim. O sınav sonrasında da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 bir e, bölümünden yazı gelecek, yazı bir yerde gelince, bir yanlışlık olmalı e, nasıl gelişmişim. bir şey olabilir dedik hemen tabii apar topar e, eşyalarımızı bile bırakmadan eve neredeyse İstanbul'a geldik e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yolunu tuttuk öğrenci işlerine girdik dedik ki böyle biz e, yazı bulduk biz poşet kutumuzla Aa, evet e, şu anda 15 gün geçmiş bu yazının üstünden evet e, verilen süreyi doldurmuşsunuz.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 ...bulamadılar. O zaman mahkeme süreci, dava sürecine başladık bizde. Aradan bir hafta geçtikten sonra avukat, işte bizim avukatımız Hı -hı. yöke ulaştığı için... E, ...tekrar bizi Ankara'ya davet ettiler. Biz gittik, işte yetkililerle görüştük. Dediler ki bir yanlış yapılmış. Burada da sizin hakkınızı da yemek istemiyoruz. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kaydınızı yaptıramayacağız... ...yalnız size şöyle bir seçenek sunabiliriz, davadan vazgeçersiniz. E nedir o? İşte e, Özbekistan'da Taşkent Üniversitesi'nde burslu uçak mühendisliği. E, tabii böyle... ilginç. E, o ana kadar o, hiç düşünmediğiniz, e, aklınızda olmayan bir şey. Aslında hiç aklımda yoktu, yani uçak mühendisliği yoktu. Fakat babam askeri pilot olduğu için uçaklara merakım, işte onun mesleğinden dolayı bir özentim vardı...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 17 99. Ağustos yılındaki e, e, o bir daha hiçbir ulusun, hiçbir vatandaşımızın başına gelmesini istemediğim e, talihsizlik diyorum ama bir yandan da bana bir kapı açtı aslında. Hı hı. Hayatı tanımama, insanları tanımama, ayaklarımın üzerinde durabilmeme neden olan o olayı yaşadık. 99 depremine gelinceye kadar işte baba asker...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 Etrafa baktığınızda o dönem yine Koceli Gölcük'teki nüfus olarak bakıldığında yüz bin civarı bir nüfus vardı. Bunun yüzde 60 civarı asker kökenli insanlardı. İşte donanmanın da orada olmasından kaynaklı. Geri kalanı da eski Gölcü'ün yerlileri dediğimiz çevre aktar, ticaretle uğraşanlar bu tarz insanlar vardı.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 Kimlik almaya çalıştığımız zaman işte hakim e, nüfus taresine gidip bu arada geçirdiğimiz süre içerisinde ben biraz araştırım nasıl kimlik alırız diye. Kütümüz de İstanbul olduğu için hı hı. E, nüfus taresi dedi ki yani anca mahkeme kararını alırsın. Kim olduğunuzu kanıtlayamıyorsunuz çünkü kimlikleriniz yok evet. ve kim olduğunuzu kanıtlayamadığınız için de hiçbir hak Ar iddia edemiyorsunuz. Evet.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 Aslında hayatın o zorluklarla öğrettiklerini şimdi bir eğitmen olarak, eğitim yöneticisi olarak başka insanlara, başka şirketlerde çalışan insanlara anlatıyorsunuz. İlginç bir yaşam öyküsü, yani programın başında da söylediğimiz gibi varlığı da yokluğu da yaşamış ve o hayatın zorluklarından tırnaklarıyla kazıya kazıya değme herhalde.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 programına tekrar bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.